Merhaba ya nuru merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya el merhaba من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك الله الرحمن الرحيم Kıyamet alametlerini okuyoruz. Deccal'ın geleceği zamanından bahsettik. İşte cücmeye çıkacak. İşte böyle sırayla gidiyoruz. Yani zaman yaklaşıyor. Her geçen gün kıyamet tabii yaklaşıyor. Bu süreler 50 sene, 100 sene, 200 sene Allah'ın sonsuz şeyine göre, ilmine göre hiçbir kıymet ifade etmiyor. Hiçbir zaman da Allah üzerine geçmiyor. Geçen zamana göre de bir 50-100-150 seneler hiçbir hüküm ifade etmiyor. Ama bir hadis-i şerifte, i̇bn Abbas Hazretleri vaat etti bir hadis-i şerifte, Deccal'ın çıkış zamanı ile ilgili, tabi Hazreti Mehdi'nin de gelişi ona paralel, e, alametler sayılırken, şurası çok ilginç geldi bana. Ve tekûnü ayetu i hurûcihi, <gülüyor> Deccal'ın çıkacağının alamet ve nişanı. Yani acaba hangi zamanda çıkar? Buna bir zaman olarak, bir nişan olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler tarif ediyor, şimdi onları düşünelim, bakalım durum ne? تَرْكَهُمُ ve بِالْمَعْرُهِ وَنْنَحْيَعَانِ الْمُنْكَرِ İyiliği emretmeyecekler, kötülükten nehy etmeyecekler diyor. Namaz kılmayana namaz kıl diyen olmayacak. İçki içene içme diyen kalmayacak. Oruç tutmayana tut diyen olmayacak. Zina yapana yapma haramdır diyen kalmayacak. Yani şu zamandaki vazuna nasihat eden kalmayacak. İnsanları ilme, dine, sohbete çağıran Kalmayacak. Tabi bu hakikaten kalmamaya doğru gidiyor. Yavaş yavaş hiç kalmayacak. Ve tehavunen biddima Kanlar hafife alınacak. Canlar hafife alınacak. İnsanlar görmüyor musunuz? Yani Irak öyle kan gölü. Her taraf kan gölü. Günde 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi. Adam öldürmek, bomba patlatmak, terör estirmek, hiç. Ne Allah'tan korkan var, ne bir şeyden sakınan var. Ve idâ bay'ûl hükûm Allah'ın dininin hükümleri zayedilecek. İslam'ın hükümleri yürürlükte olmayacak. Bunlar geçti zamanı geçti. Bunlar bunlarla yönetilir mi denecek. Ve kelir riba faiz yenecek. Ve şeyedül bina sağlam dev yüksek binalar kurulacak. Şeribul humur içkiler su gibi içilecek. Ötte kadül kıyan çalgıcı kadınlar ittikaz edilecek. Efendi bütün programlar işte Şunlar bunlar hep çalgıcı kadınlar çıkacaklar, söyleyecekler, edecekler, yarışmalar, bilmem neler. Öyle bir sülh harir ipekler giyilecek erkekler haram olduğu halde ipek elbiseler giyecekler. Ve faro teali firavun. hanedanı gibi süslenecekler. Firavun hanedanı gibi takılar işte erkekler altınlar takacak, efendim ipekler giyecekler. Nekzül ahd Allah'a verdikleri sözleri bozacaklar. Kullar birbirine verdikleri sözleri bozacaklar ve tefakku'u gayrid-din. Hocalar var. Deccal çıkacağı zamanda hocalar var mı? Var. Hiç hoca kalmayacak da Deccal çıkacak demiyor. Fıkıh ilmi var mı diyor? Var. Ama fıkıh ilmini niye okuyacak? Hava atmak için, para kazanmak için, rütbe makam mevki için, Allah için, din için ilim tahsili yapan kalmayacak. İlim tahsili yapılacak. Ama niçin? Köşe kapmak için. وَزَيَّنُ mesacit Camileri süsleyecekler. Camiler o kadar bakımlı, o kadar güzel. Çiniler, miniler, mermerler böyle. Ama وَخَرَّبُ الْقُلُوبِ Kalpleri tahrip edecekler. Kalpte hidayet namına bir şey yok. Huşu namına bir şey yok. Camiye girersin diyor, bin kişi namaz kılıyor. Bir tane Allah'ı görür gibi halk takınan yok. Bir tane. İlaçlık yok. Yarın Cuma Beş bin, bin kişilik camiye girersin. Bir tane Allah'ın huzurundayım diye haberi olan yok. İşte bu zaman İşte bu zaman Akraba ilişkilerini kesecekler. İşte maddi menfaatler yüzünden Geçim darlıkları yüzünden O benden borç ister, o benden iş ister meselesinden Kimse akraba ile görüşmeyi efendim, Sürdürmeyecekler. Kesiratil Qurra. Kur'an okuyanlar çoğalacak. Bak, hafız çoğalacak. Ölümün ruhuna Kur'an okutayım desen bin tane hafız bulursun. Ve kallidil fuka, eli sünnete göre bir fetva sorayım da bir meseleden Allah'ın hükmünü öğreneyim desen, fıkıh ilmini bilen, doğru sana cevap veren çok az bulursun. Utlidil <gülüyor> hudud, İslam'ın tatbik edilmesi gereken hadleri, cezaları tatil edilecek, boşa çıkarılacak. İslam'ın bu kadar hükümleri var. Hırsızın ne oluyor? Kolu kesiliyor. Zinaden ne oluyor? Yüz sopa atılıyor, evli ise hecm ediliyor. Ondan sonra içki içen ne oluyor? Seksen sopa. Namaz terk eden ne oluyor? Hapse atılıyor. Vesaire. Bunların hiçbiri işlemeyecek. Ve teşebbber ricalü bin nisa'ın nisa bir rical. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere benzeyecek. Allah. O kadar benzeyiş var ki yani. Kıyafetleri, kılıkları, saçları, şeyleri, konuşmaları, kırıtmaları, şey. Erkek kadın fark edilemeyecek hale geliyor. Fetekâfêr ricaâz bir ricaâz ve nisâ bin nisâ. Erkekler erkeklerle şehvetlerini tatmin edecek. Kadınlar kadınlarla. Cinsel işte bozukluklar, lezbiyenlikler, livatalar, eşcinsellikler, bunlar artık yaygın hale gelecek. Ba'te Allah aleyhmül işte o zaman Allah deccalı gönderecek. E ne olacak? O da onları. Siz zaten Müslümanım diyordunuz. İslam'dan dinden hiçbir haberiniz yoktu. Gelin bana iman edin. Rabbiniz benim de tam da görün bakalım gününüzü diye milleti kafir edecek. Allah kullarına zulmetmez. Haşa ve Kullar azarsa Allah belayı yollar. فَاسُلِّطْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى اَنْتَقِمْ Böylece Allah düşmanlardan intikam almak için Deccal'ı gönderecek ve müminler Mescid-i Aksa'ya, Beyt-i Mukaddes'e sığınacaklar buyuruyor. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şu kadar sayılanlara baktığınız zaman hemen hemen hepsi yarılamış, ortalamış, ortadan da ileri olgunlaşmış şekliyle artık demek ki ne kadar yaklaşmış. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Ondan sonra tabii <gülüyor> Deccal'ın gebertilişini anlattık. Allah düşmanı helak edecek inşallah. Rabbimiz İsa Aleyhisselam gönderecek. Onu da anlattık. Ondan sonra Hazreti Mehdi vefat edecek. Ondan sonra İsa Aleyhisselam İslam'ı bütün dünyaya hakim edecek. Tam insanlar İslam üzere emniyet, bolluk, bereket, dünya, cennet gibi ölüm yok, hastalık yok değil mi? 40 sene. Cennet hayatı gibi bir şey. Bu hal üzereyken e, Allah Teala bu sefer set patlayacak, yecüc mevcut arkadan taşacak. Bu Kur'an'ın nasıyla sabittir. İnkar eden kıpkızıl kafirdir. Yecüc mevcut hadislerden öte ayetle sabit olduğu için birisi yok böyle bir şey dese kafir olması kesindir. Çünkü Kur'an'da ayetler vardı. Kehf suresinde de vardır. Enbiya suresinde de vardır. Geçen hafta o ayetleri sizlere okudum. Şimdi İsa aleyhisselam dünya-i hakim kıldıktan sonra hadis-i şerifin devamında sümme ye'dihi kavmun bir cemaat İsa aleyhisselam'ın yanına gelecekler. Kat <gülüyor> min Allah onları Deccal'dan muhafaza etmiş. Yani Allah dilediklerini Deccal'dan muhafaza edecek. Deccal ortalıkta fitne estirse, terör estirsek, gelse İstanbul'u karma karışık geçse, Allah dilediklerini Deccal'dan koruyacak. Kim Allah'a sığınanları Allah koruyacak. Namaz kılanları Allah koruyacak. Namazın sonunda "Naudibuke min fitnetil Mesih eddeccal." Ya Rabbi, Deccal'ın şerinden sana sığınırım diye beş vakit namazın sonunda bu duayı yapanları tabii ki Allah Deccal'a yemeder der mi? Etmez. Bir topluluk, Allah onları Deccal'dan kurtarmış, onlar İsa Aleyhisselam'ın inişini duymuşlar, onlar İsa Aleyhisselam'ı ziyarete gelecekler. فَيَمْسِحُوْجُوهُمْ <gülüyor> İsa Aleyhisselam onları çok sevecek. Bu ümmetten, elhamdülillah, bu ümmette ne cevherler var, ne muazzam insanlar var. Ta o zamanda, İsa Aleyhisselam onların yüzlerini sıvazlayacak, eliyle mübarek eliyle onları çok sevecek onlara bereket duaları yapacak. Vühadizun bir derecatin fil Onlara cennetteki derecelerini haber verecek. Siz cennetin şurasındasın, şurası makamın senin şurada senin şurada. Böyle mübarek insanlar var o zamanda bu ümmetin içerisinde tetçaldan korunmuş. Elhamdülillah. Allah bizden gelecekleri de bu zümreye ilhak eylesin. Amin. Ve beyne kedalik. Tam o sıra İsa aleyhisselam işte dostlarla buluşmuşken, müminlere kavuşmuşken, dünya huzura kavuşmuşken, Allah Teala İsa Aleyhisselam'a vahyedecek. Şimdi İsa Aleyhisselam indikten sonra vahiy devam edecek mi? Edecek. Ama bu yeni bir din, yeni bir ayet, yeni bir hadis, yeni bir hüküm getirme manasında bir vahiy değil. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam peygamberlerin nesidir? Sonuncusudur. Ne buyuruyor estağfirullah? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاهَدٍ rijalikum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sizin erkeklerinizden kimsenin babası değildir. Yani erkek çocukları yaşamadığı için yaşayanlar arasında onun bir erkek çocuğu yoktur. Hazreti Zeyd de onun evlatlığıdır ama evlatlık demek, oğlu demek değildir. Onun için aranızda onun bir çocuğu yoktur, o sizden birinin babası değildir. وَلَاكِنْ رَسُولَ O Allah'ın elçisidir. Ve Hatemen peygamberlerin sonuncusudur. E nasıl İsa Aleyhisselam gelecek, Resulullah'ın sonunculuğu bundan e, zarar görmeyecek mi, bozulmayacak mı diye bir sualin e, efendim cevabı nedir? Şudur, Resulullah'tan sonra peygamberlik kimseye verilmeyecek. İsa Aleyhisselam zaten, Resulullah'tan önceki peygamberlerdendir. Resulullah'ın sonuncu olması ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Onun dinini bozacak yeni bir şeriat gelmeyecek. Onun kitabını neskedecek bir kitap gelmeyecek. Onun üzerine yeni bir peygamber gelmeyecek. E bu da geçerlidir. İsa Aleyhisselam zaten evvelce peygamber olmuştur. Dolayısıyla buradaki mana yeni bir peygamberin gelmemesidir. İsa Aleyhisselam'a vahiy devam edecek. allah Teala ona ne vah edecek? Enkadehreştü ibadelli la yedanil yahedim Ey Ayşe, ben öyle kullar çıkarttım ki settin arkasından, set patladı. Sel gibi tepelerden aşağı akıyorlar, boşalıyorlar. Yecüc mecüc. La yedanilya hadim hiç kimse onlarla savaşamaz diyor Allah. Hiçbir kimsenin onlarla savaşmaya iki eli yetmez. Kalkmaz elleri. Onlar öyle bir, bir ümmet. E ne olacak? Feherriz ibadi ilattur Tur dağı var ya ben ziyaret ettim eteklerini işte o resimde basmıştım size Musa Aleyhisselam görüştüğü o ağacın o vadi Tur dağı onun üzerinde resmini de siz hatırlamanız lazım resmide var o mübarek dağı Kur'an'da geçen ismi mübarek mukaddes da dağı bütün kullarımı sana inananları Tur dağına sığındır diyor Allah yecüc mecüc geliyor ya fitneden kaçmak için Tur dağına çıkın Tur dağının üzerinde mescit var Ebu Hureyre radıyallahu anh, o mescitte bulunurdu. Tecalın <gülüyor> basamayacağı yerlerden birisi turda. Ve bi'zillahi Yecüc ve Allah Yecüc ve Mecüc'ü salacak fehrucûne <gülüyor> ale'n-nas insanlara saldıracaklar ve <gülüyor> enşifûnel suları kurutacaklar ve tehasse'nün-nâsu min fihusûnih bütün insanlar nereyi buldular kapı kaçak efendim kale e Yüksek yer, dağ, bayır, vadi ne kadar gizlenecek yer var insanlar gizlenmeye başlayacaklar. Ve dumun eleyne mevaşiyor. Millet hayvanlarını toplayacak, koyunlarını, davarlarını, sürülerini herkes toplayacak. Çünkü Yejiğuç Meciğuç çıkmış. Herkesi iyi bitirecekler. Ve yesrabun el miyal Yeryüzünün bütün sularını içecekler ya. Hatta en ba'zuhum lemeru bin nehri feyesrabune ma hatta etrukuyu besa. Bir kısmı şimdi önden gelen öncüleri var. Geliyorlar, ırmaklara ağızlarını dayıyorlar, ırmakları bitiriyorlar. Arkadan kendi gelenleri gelse ırmak kupkuru kalıyor. Hiç ırmakta su yok. Öyle bir fitne. Arkadan gelenler diyorlar, burada evvelce demek su varmış. Biraz evvel onlar gelenler, önden gelenler içmiş, bitirmiş. Koca dereleri. Hatta ayda Lem ortalıkta bir insan kalmayacak şu piyasalarda. Bir insan ortada gezemez. İlla hedefi haslin ömедин. Ya işte korunmuş yerlere, ya kalelere, ya surlara, özel muhafazalı yerlere sığınacaklar. Ve murun bir muhayrati taberi Taberiye gölü var. Önemli bir göl, büyük bir göl, deniz gibi bir şey. Ben de resmi var hatta eski Osmanlı'dan. O Taberiye Gölü'ne varacaklar, o şimdi su dolu onda. Deccal sordu ya, Taberiye Gölü'nde su var mı dedi Deccal geçen derste. Dediler var, yakında kuruyacak dedi. Çünkü Yecüc mevcut geleceğini haber veriyor. ne mafiya Taberiye Gölü'nün tümünü içecekler. Hiç gölde bir su yok. Ve emurru ahirûm, Yecüc Mecüc'ün sondakileri gelecek. Diyecekler, fe yani bir kâne biâdehâ merratem Ha demek evvelce burada su varmış diyecekler. Öndekiler içiyor yani. Arkadakilere bile kalmıyor. Ve yuhsaru İsa Nebiyullahi ve ashabuhu Yecüc mecüc ortalığı sara sara sara İsa aleyhisselam ve adamları müminler turdağında mahsur kalacaklar. Yemek yok. Erzak yok. Pişe yok. Sebze yok. Meyve yok. Nerede böyle? manav bakkal Birden Kuşatma altına girecekler. Hatta ekune su sevri lehadim hayran mimmeti dinar. Bir öküzün kafası o kadar pahalı ve değerli olacak ki bir öküzün başı. Başında da pek et olmaz ama demek et olan yeri daha ne kadar pahalı. Bir öküz kafası diyor yüz altından kıyı pahalı olacak. Yok. Bu yecud mevcut çıktığı zaman. Fekulün Müslüm hadisinde Sahih Müslim hadisinde bunlar geçiyor. Mevcut mevcut diyecekler ki yani millet aynı insanlar. Tip tip değişik değişik anlattım size geçen dersler. Katel ne Yeryüzünde kim varsa ortalıkta kimseyi göremiyoruz demek hepsini öldürdük. Helû mefenle Gökte de kim varsa, melekler mi var kimler var Allah'ım mı var kim var kim yok. Bir de onlarla savaşalım diyecekler. Feyrûne binüşşâbihi mille Sema Oklarını göğe fırlatıyorlar. Allahu Allah Teala da imtihan olsun diye oklarını semaya attıkları oklarını kırmızı kanlı olarak onlara geri döndürüyor. Oh tamam göktekilerin de işini bitirdik diyorlar. Bunlar da böyle manyak bir millet. Allah'ın <gülüyor> manyak kulları eksik değil yani. Sapık, dalalette, cahil, gafil, Allah'ı bilmez, bir şey tanımaz, kendilerini bir şey zanneder. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam artık <gülüyor> Allah'ın peygamberi ya iş sıkıştı mı ne olur? Mete nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dedi mi peygamberler ne olur? Ela inne nasrullahi karim, ağa olun Allah'ın yardımı çok yakındır buyrulur. Kul darlanmadan hızlı yetişmez hesabı tabi Mevla sıkıştırır sıkıştırır peygamberlerini bile sıkıştırıyor baksana. Kolay değil. Bunun üzerine ve ilallahi, İsa Aleyhisselam bütün adamlarla turdağında duaya başlarlar. Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi bizim bunlara gücümüz yetmez. Ha bak deccalı gebertti İsa Aleyhisselam. Allah güç verdi mi deccalı bir mızrakla ne yaptı deccalı? Deşti. Gebertti. Ama eczuc meczuc dünya nüfusunu katlamış kaç kat. Bunlara Mevla müsaade etti ortalığı. Silah ettiler. Şimdi ne yapalım? Dua yapalım. Dua. Allah'a yalvaralım. Allah Teala ya bir yalvardılar. Ya Rabbi bunlar senin mahlukların, senin yaratıkların, hepsinin perçemi alın saçı yuları senin elinde. Sen bunları istediğini yaparsın. Biz bir şey yapamayız. Fe yursulu aleyhim fi riqabihim. Allah Teala yecüc mecücün gerdanlarına bir kurt musallat ediyor. Kurt. Nasıl bir kurt? O develerin ve koyunların burunlarına, hayvanların burunlarına gelen bir kurt. O kurttan Allah Teala hepsine birden kurt musalla ediyor <gülüyor> Allah. Kurban olduğu vallahi. Ne lazım o kadar füzeler, şeyler değil mi? Uçaklar, tanklar, bombalar. Allah'ın işi bir kurt lan işini bitir Geliyor şu kadar Amerikan askeri, şu kadar Rus askeri, şu kadar Yahudi işgal ediyorlar Müslümanları. Müslümanlar ne yapsın? Onların uçak gemileri var, füzeleri var, şunları var, bunları var, hayalet uçakları var vesaire vs. Müslümanlar zavallı. Ne yapacak? Allah'a dua yapacak. Mevla'nın kudretine bak ki, yecüc mecüc ya sarmış bütün dünyayı, İsa Aleyhisselam daha çıkmış artık ya. Mevla ile tepeliyor? Kurt, kurtçuk, kurtçuk, küçücük kurt. Şu anda da Rabbimiz istese şu İslam düşmanı kafirleri bir kurtluk canı var. Ama dua yapan ümmet yok. Yalvarmasını bilen ümmet yok. Allah'ın nazı geçen insanlar azalmış. Ya. İnsanlar belayı hak etmiş. Allah da celle celalühu musallat etmiş. Deccal'ın öncülerini musallat etmiş Müslümanların üzerine. Işte. Deccal'ın öncüleri dünya Müslümanlarının başında deyim. Ne halde Irak? Ne halde Filistin? Ne halde Afganistan? Ne halde Keşmir? Ne halde Çeçenistan? Ne halde Doğu Türkistan? Teccal'ın öncüleri, dünyanın kafirleri Müslümanlara. Bu sallat olmuş. Yakın zamanda yardım gelir inşallah. فَيُسْبِحُونَ مَوْتَى كَ مَوْتِ nefsin vahide la يُسْمَعُ لَوْمْ O oklarını havaya fırlatanlar, göktekilerin değişini bitirdik diye bağıranlar, Dünya istila etmiş. Kocaya cücmeye cüc diyor. Artık ne kadar milyon, ne kadar insanlardan fazla. Hepsinin ölümü diyor. Bir kişinin ölümü gibi sessiz sedasız olacak. Çıt kalmayacak. Dünyada çıt yok. Bir anda Allah sessizliğe bürür. Hay on sıra Müslümanlara hadi inin dağdan aşağı rahatınıza bakın. Ne kolay ya. Allah'a. Celle Celaluhu. Hiç ses seda yok ama İsa Selam ve adamları da dağda kalmışlar. Meseleden de haberleri yok. Müslümanlar artık dayanamıyorlar, açlık, susuzluk var, muhasara altında yani dağda oldukları için yiyecek, içecek vesaire sıkıntı baş göstermiş. Ya bir adam Allah rızası için diyecekler, işimizden biri canını Allah'a satsın, şehit olmayı göze alsın, insin baksın şunlardan bir haber alsın, bize getirsin, bu düşmanlar ne olmuş, ne yapacağız biz burada, ne kadar duracağız bu halde? ve terjred ve رجل منهم muhtesiben nefsu kad zatteda alani o maktul bi adam çıkacak isa selamun adamlarından o zamanki müslümanlardan yani bizim bizim ümmet kesinlikle öldürüleceğine inanıyor o bilmiyor ki onların hepsi gebermiş diyecek ben kesinlikle herhalde yaşamam tabii bu geri dönmem mümkün değil ben onlar görürlerse beni bırakmazlar ama olsun Allah rızası için çıkacak fenzilu. Fedi de turdağından bir de bakacak. Bütün dünya bunların leşleriyle dolu. Birbirinin üzerine istif olmuşlar. Her taraf ölü dolu. Hiçbir tane canlı yok. Feyinadi ya maşaral muslimin. O sesle bağıracak. Ey Müslümanlar. Ela ebşiru ve Sevinin müjdeler olsun. Allah düşmanınıza kafi geldi. Allah her zaman düşmana kafi geldi. Allah başında da geldi, sonunda da gelecek. Ve kefallahu'l mu'minine'l qital. Allah cihatlarda devamlı imanlılara kafi gelmiştir Allah. Kafidir Allah. Yeter. Eleyse Allahu bikafin Allah kuluna yetmez mi? Celle şanuhu, celle celaluhu. Fiğhrucûne min meda'inihim ve husûnihim Millet bütün saklandıkları yerlerden, inlerden, mağaralardan, kalelerden, kulelerden, surlardan çıkacaklar ve esrahuine vaşıyum hayvanları zah. Hayvanlar perişan koyunlar, Herkes saklamış, gizlemiş. Hepsini salacaklar. Fema yukunleum mera. Otlak diye bir şey kalmamış, mevcut mevcut Yemiş, bitirmişler dünyayı. Hayvan çıksa ne olacak? Bir tane ot yok ki yerden başını çıkarsın Dünyada ot yok, ocak yok, bir şey yok. Bitirmişler. Ne su kalmış demiş. Nasıl bir şey bunlar? Ancak ot yoksa onların etleri var. Hayvanlarda onların leşleri yiyecekler. Feteşkeru anu bi ahsene an şey. Hayvanlar diyor o yecüc mecücü ye, ye ye ye ye ye o kadar semizleşecekler o kadar tavlanacaklar, hiçbir şey yeseler o kadar şişmanlamazlar. Hatta anne devabbelard bütün böceklerle tesmenu ve teşkeru min ve dima onların etlerini kanlarını yemekten bütün böcekler tavlanacaklar Allah o kadar vehbi dunevi yulla isa ashabı ile yerde isa'nın tüm müslümanlar felayicilune filar nevza yeryüzünde bir temiz yer arıyorlar namaz kılacaklar ibadet yapacaklar bir karış yer dünyada yok hadis bu müslim bu müslim hikaye anlatmıyorum sana sahih müslim bu Kur'an'dan sonraki kaynak bu. Bukhari Müslim duyuyorsunuz işte. Kaynak veriyorum sana. Yeryüzünde bir karış yer yok. İlla mele'hu zehemhum ve netenuhum minel ciyef. Her tarafı yecüc mecücün leşleri sarmış, kokuları istila etmiş, burunlar düşüyor. Yani namaz kılacak hal yok yani. Pislik içerisinde. Feüzünen nas, bi meşedde min hayati sağlıklarında insanlara verdikleri eziyetten çok pis kokulara eziyet veriyor E pis kokudan durulmuyor ki, leş olmuş her taraf e, leş ne olacak? fes-sagithune billah o kadar leşi hangi belediye kaldırır? he? pöööö belediye şurda bir, bir şey olsa onu kaldıramıyor koca belediye bir, bir kar yağsa mahsur kalıyorlar hepsi bir şey yok bütün dünya leş olmuş, karış yeri yok, kim kaldıracak? Yine kime müracaat? He? Mevla nasıl? Bir yağmur yağdırdı nasıl temizliyor bütün caddeleri? Belediye zavallı can çünkü hortumlarla şeylerle Bir bahçeyi suluyana kadar kaç kazan şey gidiyor. Mevla bir yağdırdı her taraf sel gidiyor. Diyecekler Ya Rabbi bu leşi ancak Sen kudretinle temizlersin bunu bizim temizleme imkanımız yok. Allah'a yalvaracak. <gülüyor> Allah Teala azizleri Bir rüzgar gönderecek. Rüzgarlar kimin emrinde? Allah Teala'nın ordularındandır. Rüzgar Allah Teala'nın ordularındandır. kaldır istediği işte yere kondur. Vetusir aleyhnes, <gülüyor> duhane. Bir duman saracak ortalığı. Göz gözü görmüyor. Takvü alayimiz Bütün Müslümanlar nezle olacak. Herkes nezle. Grip dediğin şeyi yani bütün beyinleri doluyor. Ve yüksefum abim badeselat üç gün sonra Allah Teala dumanı da açacak, onların nezlesini de kaldıracak. Ve kad udifet Allah Teala feursulutlayran kuşlar gönderecek. Nasıl kuşlar ki anakil bukti, deve boyunları gibi, develerin boyunları var ya böyle biraz uzun cevap, deve boynu gibi büyük kuşlar. Fetahmilium o kuşlar onların leşlerini alacaklar, taşıyacaklar. Fetahallahum, hayır Allah'ın dilediği uzak yerlere biri vahdet ve bir film hari. Denizlere atacaklar bütün leşleri. O kuşlar temizleyecekler. Böylece tüm meyursirullahum etara leşleri kaldırttktan sonra Allah Teala bir yağmur gönderecek. Öyle bir yağmur ki la yukinnumunu beytüm ederim ve la Ne taştan ne kerpiçten hiçbir ev Koruyamaz yani. <gülüyor> Beton binaya girsen o oh, kurtulamazsın. Öyle yağmur. allah Teala fe ar, ard yeryüzünü bir yıkayacak allah Teala hatta yetrukeha kezzeleka. Yeryüzü ayna gibi olacak. Yeral insanı fiyâ ve cevum yusafâiha. Bakan insan diyor yerde yüzünü görecek. Parıl parıl. Parlayacak. Pırıl pırıl temizlenecek. Fümme yukâlu lil ard Ondan sonra yecüc mecüc de bitti. Dünyaya denilecek Allah tarafından. Topraklar kimi dinler? allah Teala. Bitir dedi mi? Bitirir, yitir dedi mi? Yitirir. En biti temeratek ve ruddi bereketek. Ürünlerini bitir bakalım. Bereketini getir bakalım. Fe yevme tekul teekülü l Ondan sonra artık bir bolluk tekrar İsa Aleyhisselam ve Müslümanlara Rabbimiz lütfedecek. Diyor ki bir cemaat ha böyle bir cami cemaati toplansa koca cemaat bir nar yiyip bitiremeyecek ve tavlun bir kahve narın yaprağında diyor bir ümmet gölgelenecek öyle mahsuller verecek Allah, Allah. yeryüzünde öyle bolluk öyle berek ve yok <gülüyor> edil min kisiye cüce ve ben ve senin bakın dünyanın mevcut mevcut fitnesinin efendim anlattığı bir meselede büyüklüğünü anlatacak bir örnek olarak hadis-i şerifte buyuruyor insanlar yecüc mecücün arkasından yedi sene bütün dünya halkı müslümanları bak yedi sene onların oklarını yaylarını bıraktıkları malzemeleri yakıp yakıp bitiremeyecek yedi sene yani benzin mazot bir şey lazım değil kömür mömür lazım onların bıraktıkları ne kadar saracaklar dünyayı. Ne kadar ellerinde malzeme var. Böylece Allah Teala onların da şerrine kafi gelecek. Şimdi bu Yejiç ve Mecuç fitnesi olarak onların da helakini dinlettirdim evla, okutturdum evla. Ondan sonra neler olacak? Tabi bunu takip eden yine süreç var. İsa Aleyhisselam da baki değil. İsa Aleyhisselam kaç sene kaç yaşında şimdi? 2007 falan neyse daha yaşıyor ne zaman inecek Allah bilir Ka ne kadar zaman sonra inecek yani diyelim kaç yaşında olacak 2200 2300 2400 neyse yani işte bu önümüzdeki bin seneyi geç geçmez 2000'i geçmez ama dedik ne kadar yaşacağız da 2000 sene 2200 falan rahat yaşıyor bayağı bir ömür 2200 sene insaallah islameniz ölmedi ya. Yine sonu ne? Ölüm. Allah Allah. Yine sonu ölüm. Ölümden kurtuluş yok. Onun için hiç boşuna ümitlenmeyelim. Amerika bir ilaç bulur da belki biz ölmeyiz. Öyle de bekliyorsunuz ha. Bazı bir araştırmalar haberde çıkıyor. Biri Ölüme bir şey bulunuyor çağrı. Yaşı uzatmaya. Ömürler uzayacakmış falan. Bekle. bekleten. Allah adamı Görüyor musun? Yolda yürürken alıyor canını hiç. istediğin kadar ilaç yap. Çare yok öleceğiz. Hiç artık boşuna ümitlenmeyelim. Öleceğiz arkadaşlar. Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Ölüm bize inşallah nimet olacak. ikramiye olacak. Bahşiş olacak. Dostu dosta kavuşturacak inşallah. İmanla öleceğiz inşallah. Muhammed Mustafa Bahşiş Hürmeti. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana emanet. İmanlarımız sana emanet. Ya Rabbi bize imanla çene kapamak nasip eyle. Ya Rabbi amin Allah. Bir adam geldi. Dedi ya Resulallah cennete gireyim. E, Gir inşallah dedi. E, ne yapmam lazım dedi. Allah yoluna sadaka hayır bağış yapacaksın. Çok cimri adamım dedi. Elim cebime gitmiyor. E dedi o zaman cihat yapacaksın. Allah yolunda kafirlerle harp ederken şehit düşersen girersin. E dedi ya Ya Resulallah çok korkak adamım dedi ben. Zaten harbe girip gitmeden yolda ölürüm dedi ya. Efendimiz buyurdu ki la sadakate ve la cihad febümetedhulul cennet Ebe adam cennete gireyim diyorsun Sadaka yok, cihat yok. Nasıl cennete gireceksin? Biz de zaten cihat meyat biz <gülüyor> evden sokağa camiye çıkamıyoruz ya Onun için hiç olmazsa bari Allah'ın dininin hizmetlerine hayırlar yapalım da inşallah Rabbim hayırlarımızı kabul etsin fazl-ı keremiyle Ahiret sermayesi etsin, cennete girmemize vesile etsin Amin diyenlerinizin harcı hamdine azad etsin, dua Allah'ımız lütfü kereminle kabule karin etsin. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyye sahibiz Diğer kardeşlerimizin cemaatlarımızdan vefat edenler, bu yakında vefat edenler daha evvel vefat edenler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü hediyelerimizin ruhlarına ihsal eyle. Bizlere de son nefeste nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammeden amduhu ve resuluhu. Ya Rabbi kabirlerine dağlar emsail rahmetler şu saatte Hal eyleyim. Tün ölleri hediye eyledik. Bize de son nefeslerimize nasip eyle ya Rabbi. Ruhleri için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.